Bismillah Essalatu vesselam ve aalihi ve sahbihi. En ders 19. 19. ders. 19. ders. Bu derste sayılara gireceğiz. Adet ve maudut dediğimiz sayı ve sayılan ile ilgili bir dersimiz var. Dersin tamamı onunla ilgili. üçten ona kadar sayılar ve sayılanın durumu kaideler, onun içerdiği kaideler özellikleri nelerdir ona göreceğiz inşallah müdür ile öğretmen arasında geçen bir diyalog burada bu konu işlenecek daha sonra e, bu kaideyi örneklerle açıklayacağız kem taliben cediden fi faslike ya şeyhu ey şeyh, ey hoca sınıfında kaç yeni erkek öğrenci var? El müderris fihi aşeretü tülla bin cududin onda yani fi faslike demişti. Fihi sınıfı kastediyor. Faslikenin veya fasliğinin zamiri kullanıldı. Hu zamiri fihi aşeretü tülla bin cududin. Onda yani sınıfında 10 yeni erkek öğrenci var. Aşeretü Tullabin Cududin Aşeretü burada aşeretü adet on demek. Tullabin biliyorsunuz talibunun çoğulu erkek öğrenciler. Cududin ise o mağdudun sıfatı. On yeni erkek öğrenci var. Peki ya bunların hareketleri son hareketleri niye? Onları kaydı olarak göreceğiz. Şimdi sadece dinleyelim. Anlatacağım genişli inşallah. Müdür tekrar sordu. Mineynehüm. Onlar neredendir? Eküllühüm min beledin vahidin. Onlar neredendir? Onların hepsi kulluhum. Onların hepsi bir tek beldeden midir? Yani tek bir ülkeden midir? La hum biladin muhtelifetin. Hayır. Onlar muhtelif farklı, değişik beldelerdendir. Muhtelifi biliyorsunuz. Hı hı. Onlar değişik beldelerdendir. Min hum selâsetu min münel filibbini Onlardan üç öğrenci, min hum onlardan, min hum Anlamı çıkarttınız değil mi? Min, dendan, hum onlar. Onlardan üç öğrenci Filipinlerdendir. Ve Erbatu Min minel-Yabani ve dört öğrenci Japonya'dandır. Ve Talibani minessini ve iki öğrenci Çin'dendir. Ve Talibun Vahidun min Malizya. Ve bir öğrenci de Malezya'dandır. Efi faslike Tullabun min emriyika Ey hoca Gerçi ey ya şeyh dememiş de Hocaya sesleniyor Sınıfında Amerika'dan Öğrenci var mı? Öğrenciler var mı? Öğrenciler var mı? Nam fihi sab Tullabin min emrika Evet onda Amerika'dan 7 öğrenci var. 7 erkek öğrenci var. Sabatü Tullabin Ehüm cududun la hum gudaama. Onlar yeni midir? Yukarı yeni öğrencileri sormuştu. Yeni öğrencileri falan yerden falan yerden diye saydı. Sonra Amerika kıtasından da öğrenci var mı dedi? Var şu kadar dedi. Şimdi onların yeni mi olduğunu soruyor. Yeni mi eski mi? La hum gudaama. Hayır onlar eskidir. Kadimun çoğulu gudaama. Bakın o ana harflere. Kaf, dal, mim. Değil mi? Evet. Onlar eskidirler. Kem taliben fihi min Urupa onda yani sınıfında Avrupa'dan kaç öğrenci var? Min Urupa Avrupa'dan. Avrupa Avrupa. Cevap fihi hamse tutullabin min inkelterra onda yani sınıfında İngiltere'den beş öğrenci vardır. Hamze tutullabin. Ve semâniyetü tutullabin min Almanya. Ve Almanya'dan sekiz öğrenci vardır. Ve sitte tutullabin min Fransa. Ve altı öğrenci Fransa'dandır. Ve tis'atü tutullabin min Min el Min Min el-Yunânî. Ben de Yugoslavyâ. Bu Yugoslavia daha mı önce yazmış bir kitap? <gülüyor> Hala olarak duruyor. Evet. Adamlar bir beşe bölündü. Minel Yunani. Evet. Yunanistan'dan da dokuz öğrenci vardır. Avrupa kıtasındakileri sordu. Tekrar sayalım. Beş öğrenci İngiltere'den, sekiz öğrenci Almanya'dan, altı öğrenci Fransa'dan ve dokuz öğrenci Yunanistan'dan Yunanistan'dandır. Şükran Yaşay. Şükran ya Teşekkürler eyvallah. Şükran. Burada Şükran'ı görmüş olunuz. Teşekkürler. Teşekkür. Evet. Şimdi bu parçada gördüğümüz şeyler kaydesini örneğin. Evet. temarin ve alıştırmalar. Hepkıra veptup. Oku ve yaz. Selâsı tutullâbin Erba'atü tullâbin Yanında yazıyor kaç olduğu. Selat'e tutullabin 3 öğrenci. Erba'a tutullabin 4 öğrenci. Hamse tutullabin 5 öğrenci. Sitte tutullabin 6 öğrenci. Seb'a tutullabin 7 öğrenci. Semaniye tutullabin 8 öğrenci. Tis'a tutullabin 9 erkek öğrenci. Aşer'e tutullabin 10 erkek öğrenci. Bu nedir? Bu nedir? mağdudu müzekker üçten ona kadar sayılar. Mağdudu müzekker. Yani mağdud, adet mağdud. Sayılan, sayılanı müzekker olan <gülüyor> üçten ona kadar olan sayılar. Bunun mühendisi mi var abi? Tabii. Bir, bir sonra gidersin inşallah mühendisini göreceğiz. Mağdudu mühendis sayıları göreceğiz. Mağdud ne demek abi? Mağdud sayılan demek. Adet, adet sayı, mağdud da sayılan. Mağdud Mim ayın dal med dal Yalnız Mağdudun Mağdudun ne demek? Adet denen, Sayılan demek Bunlar neymiş? Mağdudun müzekker 3'ten 10'a kadar sayılar Sayıları kısım kısım göreceğiz 3'ten 10'a kadar 11'den 20'ye kadar Ondan sonra 20'den 100'e kadar tam sayılar 20 ile 100 arasındaki ara sayılar ve üzerleri. Ya yani bölüm bölüm, parça parça veriyoruz. Hepsi farklı farklı çünkü. Harf atar atar tu, ne gerekirse yap. <gülüyor> <gülüyor> M acaba? Evet. Şimdi biz başlangıçta 3 öne kadar. İlkokul talebeleri her hani ne var? 1 2 3 4 diye de evet. başlar. Biz öyle yaptık şimdi. 1'den <gülüyor> 2'ye mi öyle? Şu alan bu her şey. Perfect. Birinden iki zaten bildiğimiz şeyler. onu da şeye kayıt olarak söyleyeceğim de. Şimdiye kadar gördük ya. Mesela Talibun Vahidun demiştik. Veya Taliban demiştik. Yok be onlar mühendese giriyor diye sordum. Yok. Yani. Bir iki onlar. Evet nedir bu üçten ona kadar mağdudun müzekkar olan sayıların özellikleri? Yazıyoruz bunu bir kenara. Başlık olarak ne yapalım? Buna? Sayıların özellikleri mi? Evet. Madud müzekker 3'ten 10'a kadar sayıların özellikleri Madud <gülüyor> müzekker adet ise müennes olur <gülüyor> İkincisi, adet madudtan önce yazılır önce gelir üçüncüsü adet muzaf olur, madud muzafın ilayi olur. dördüncü ve son özelliği ise madud cem ve nekiye gelir. Yüreşiyor uğraşıyorum. Evet. Peki birle ikinci birle iki sayılarında ne olur? Birlik sayılarında onu da yazın bir kenara. Bildiğiniz kaydeler ancak ee, tekrar bir hatırlatmakta not etmekte fayda var. 1 ile 2 de 1 ile 2 sayılarda sayılarında ne olur? Birinci özellik madud adetten önce gelir. Değil mi? 2 adet sıfat madutta mevsuf olarak gelir. Adet sıfat madutta mevsuf olarak gelir. Evet, bununla sorumuz var mı? Ya. Güzel. Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulayalım inşallah. <gülüyor> Iqra vektur, oku ve yaz. İndi hamsetu kutubin ve selasetu aqlamin. Benim 5 kitabım ve 3 kalemim var. Hemen kayıtlara bakalım. Birinci kaidemiz neydi? Mağdut, müzekker ve adet mühennes gelirdi. Mağdut nedir? Kutup ve aklam. Bunların müfretlerine bakıyoruz. Kitabın ve galemun. Müzekker. Adetlerine bakıyoruz. Hamsetü ve selatetü. Mühennes kağıdı. Birinci kaydı oturdu. İkincisi, adet önce mağdut sonra gelir. Hamsetü kütübin, e, selatetü, aklamın değil mi? Evet. Üçüncü kaydı İzafet terkibi oluşur. Adet, muzaaf, mağdud, muzaafın ileyh olur demiştik. Adede bakıyoruz muzaaf, mağdud, muzaafın ileyh konumunda. Dördüncü ve son özellik ise mağdud, cem ve nekire gelir. kutubin aklamin şeklinde cem ve nekire geldi. Yani kitabetün. O sıfatında olacak. İleride gelecek biraz sonra. Sıfatında göreceğiz sonra. Yani bu mağduda bir sıfat gelmesi gerektiği zaman o zaman mühennes gelecek. Gayri akil mağdudlarlarına. O kayda devam edecek yani. Evet. Kitabım ve kalemim var dedik. Bunlar gayri akil şeyler olduğu için gayri akil bir şeyin var demek için indeyi kullanıyorduk. Akil bir şeyin var demek için liyi kullanıyorduk? Tekrar hatırlatalım onu. Burada de kullanıldı. Evet. Devam. Halidun <gülüyor> lehu Sittetü Ebna'in Halid'in altı oğlu vardır. Kayıtları uygulayın. Göreceksiniz. Ebna'ın e, madud, sittetün adet. Değil mi? Sittetü Ebna'in hizamet terkibi sayı önce e, efendim, madud, müzekker dolayısıyla adet müennes, madud, cenvenekir evet Üçüncü cümlemiz kem ehan leki ya ey amin'e senin kaç erkek kardeşin var? Cevap lii erbaatu Akil bir şeyim var demek için Liyi kullandık. Benim dört erkek kardeşim var. Bakın burada o bir şey çıktı. Ixbetin, menesik tes var. Ancak bunun müfredi neydi? Ehun idi. Ehun müzekker olduğu için çoğunun cinsine bakmaksın. On adedini. Müennes getirdik. Buraya dikkat edin. Bir daha söyleyeyim mi? Şöyle, şöyle, şöyle. Madudun cinsi ne ters olur adetin cinsi demiştik. Evet. Madud müzekkerse adet müennes olacak demiştik. Tam tersini söyleyeceğiz. Bir dahaki derste madud müennes olursa adet müzekker olur diyeceğiz. Şimdi madudun cinsini belirlemek için buraya bakıyoruz. İkhbetin, Erbaatı ihvetin dedik. İkhbetin müennesik tersi var sonunda. Değil mi? Müennes gibi gözüküyor. Ama müfredi neyidir bunun? Ehun. ehun. Müzekker. Cinsini, mağdudun cinsini belirlemek için müfredinin cinsine bakacağız. Evet. Ehun, müzekker. Dolayısıyla ihvetünün de müennestik olması onun cinsini değiştirmiyor. Uh -huh. tamam. Bundan dolayı erbaatü dedik. Erbaatü, ihvetin. Fil <gülüyor> usbu'i <gülüyor> seb'atü eyyâmin. Serci. Ne sersiz? Fil usbu'i Haftada, Haftada Seb'atü eyyamin yedi gün. yedi gün vardır. Haftada yedi gün vardır. Değil mi? Evet. Yevunun çoğun eyyam. Kem riyalen indekel âne ya ammaru Ey ammar şu an kaç riyalin var? İmdi İndil indiya alane semaniyetu rialatin Şu Şu anda 8 riyalim var. Tekrar bakalım. rialatin dedik. Değil mi? Müennes gibi mühendez. gözüküyor. Evet. Cem'mene salim kalıbı değil mi? Ancak bunun müfredi ne? rialun. Dolayısıyla müzekker. O zaman madud müzekkerse adet müennes gerekir ona dikkat edin. Bu şey yapmasınız sizi. Şaşırtmasın. Fîhâzel hayy tis'atü buyutin cedîdetin. Osman Efendi. Evet. Bu mahallede dokuz yeni ev var. Evet. Bakalım şimdi. Evet. <Sessizlik> tis'atü buyutin dedik. Dokuz ev var. Ancak nasıl ev? Eve sıfat geldi. Cedidetin Yeni Peki niye cedidetin geldi? Çünkü Ay buyutun gayrakil cem Onun sıfatına geliyordu? Müfret müennes edin geliyor. Ondan dolayı cedidetin oldu. Hemen bakalım dersimizin başına. ikinci satır Fihi aşeretü tullabin cududin. Tullab akil olduğu için onun sıfatı cem geldi çoğu. Ona uyumalar. Cududin. Farkı fark ettik mi? Evet. Evet. Akilde sıfatın eee akilin e, zıttına sıfat efendime söyleyeyim şeye dört hususta uyuyordu. Mevsufa uyuyordu. Ancak gayr-akilde bu durum nasıldı? Müfret müennes şeklinde geliyordu. İster müzekker olsun gayr-akilcem, ister müennes olsun Müfret müennes geliyor. Evet. Onu hatırlatmış olalım. Lihazi <gülüyor> hazihi Erbatu Ebu vabin. Bu otomobilin dört kapısı vardır. Erbatu Ebu Vabin Babının çoğulu ebva. Kem semenü hazel kitabi Bu kitabın semeni nedir? Semen nedir Türkçede semen? Semen. Bizim Türkçemizde kullanılmaz mı? Semen. Değeri ederi manasıdır fiyatı biz fiyatı diye tercüme ediyoruz genel. ama asılı pahası değeri ederi tam karşılığı bu yani şu malın pahası kaç ne kadar ederi ne kadar biz bunu genelde sadece fiyat olarak diyoruz bu fiyat değil aslında yani tam karşılık olarak fiyat değil ama biz öyle kullanıyoruz ederi ne kadar eder değer nedir evet bu kitabın değeri nedir daha dilimiz uygun olarak söyleyecek olsak. Fiyatı nedir? Semenuhu seb'atu riyalatin ve nisfun. Onun semeni yani eder'i fiyatı yedi riyal ve yarımdır. Yedi, yedi buçuk riyaldir. Evet. Buçuk böyle ifade edilir. Seb'atu riyalatin ve nisfun. Nisf yarım demek. <gülüyor> Semen Hazaya muzafya bunun değeri. Kitapta Hazanın bedeli ondan dolayı. Kitabın Heh, bu kitabın değer. Zafet talebinen dolayı. Fi hadal fasli aşere tutullab bin Qudama ve erba tutullab bin Cütudin. Bu sınıfta 10 eski öğrenci vardır ve 4 yeni öğrenci vardır. Ashere tutullabin Onun kudaaması sıfat geldi. Eski öğrenci vardır. Erba tutullabin labin cududin ona da sıfat geldi. Yeni öğrenci vardır. 10 evet. eski ve 4 yeni öğrenci vardır bu sınıfta. Kem gamisen indeke ya İbrahimu İbrahim, kaç gömleğin var? Endi semaniyeti umsanın benim sekiz gömleğim var. Erbaat müsliha? Bizde de umsan. Umsanin semaniyeti değil mi? Umsal sadece müsliha. Erbaat bende de, de erbaat. Tamam. Evet, önemli değil. Kayda uygun olduğu sürece önemli değil adedir. Sekiz gömleğim var. İndi riyalani ve kamseti kuruşun. Kuruşun. Kuruş. İki riyalim ve beş kuruşum var. İki riyalim ve beş kuruşum var. Fi hadel hafileti aşereturuk kabin. Bu otobüste 10 binici var. Rukkab binici demek, binen demek. Doğru. Evet. çoğuluğu. çoğulu. Onu biz yolcu diye tercüme ediyoruz. Yani şoför dışındakiler. <gülüyor> <gülüyor> şoför <gülüyor> de biniyor mu? O başka ifade. Diyor. Yani şoför dışındaki yolcular tamam. kastediliyor. Rakiple. Bu otobüste hafile hafileten otobüs. Bu otobüste 10 yolcu var. Evet. Rakibun çoğulu rükkabın. Yeni kelimelerde bazı. zaten. Es-Talis, 3. alıştırma. Ecibanil esiletil atiyeti müstavmilenil adedeli mezkura beynel gavseyni. Ecep cevapla, cevap ver. Anıl eseriyle atiyeti gelen suallere, gelen sorulara cevapla, cevap ver. Ne ne yaparak nasıl Müstamilen, kullanıcı olarak neyi el adedel mezkur'a, mezkur yani zikredilen, zikredilmiş olan adedi sayıyı kullanıcı olarak gelen sorulara cevapla. Nerede zikredilen? Beynel kavseyni. Kavseyn, kavsaan daha doğrusu iki yay demek. İki yay. Parantez, Parantez yani. Beynel gavseyni ikiye arasında yani parantez içindeki zikrolun, zikrolunmuş belirtilmiş, söylenmiş adı geçmiş neyse adedi sayıyı kullanıcı olarak gelen sorulara cevap ver. Gavis He, kavis <gülüyor> Yani. Evet, o kavis Arapçadan geçmedi. Güzel bir şey ya. Oradan, Misal kitaben indeka kaç kitabın var? Parantez içerisinde 3 sayısı yazıyor. Dolayısıyla cevap indi felafeti kutubin oldu. Ne yaptık? Kitabını kutubuna çevirdik. Hizamet telkibine soktuk. müzekker olduğu için mağdud adedi müennes getirdik. Ve adet önce mağdud sonra geldi. Hayimtum bir ayıkı var benzettik. Elhamdülillah. Kim ehamleki ya Hamidu? Ey Hamid'' kaç erkek kardeşin var? Beş diyecek bir tane delikanlı. İkhamsetu, ekhwat, ekhwatim, ekhwat olmadı. Uktun üç oldu çünkü. İkhwatin, li, hamsetu, ikhvatin, güzel. İkiniz birbirinizi tanmadınız. Yarım delikanlı. <gülüyor> evet. İkinci e, alıştırma. Kem ammen leki ya Leyla. Ey Leyla, kaç amcan var? Bir delikanlı da 4 amcam var diyecek. Li arbaati. E amamin. Güzel. Li arbaati amamin güzel. Diğerlerini okuyup tercüme edip geçiyorum. İnşallah siz yapacaksınız. <gülüyor> İnşallah. Kem ibnen leke ya şeyhu. Ey şeyh kaç oğlun var? Kem sualen fi hadet dersi. Bu derste kaç sual soru var? Kem rakiben fil hafileti. Otobüste kaç yolcu var? Kem rialen fi ceybike. Cebinde kaç riyal var? Ceybun demek. cep demek. Elbisenin cebi var ya. Oh. Cebinde kaç riyali var? Kemsemenühaden bu kitabın değeri nedir? Kaç paradır? Evet. Geçtik, safta sonları boş geçiyor musunuz herhalde? Çok ciddi bir alıştırma oldu. Uktubul Aada de min selasetin illa aşeretin ve al küllen Minnel kelimatil atiyeti meduden L ha bir daha koyayım mu tercüme geçeyim mi Oktubbü Ada de selassetin ila aşeretin vec al küllen Minel kelimatil atiyetti meduden L ha vec haldaki babava kadar bir cümle vavdan sonra ikinci cümle Birinci cümleyi tercüme ediyorum. Üçten ona kadar sayıları yaz. Üçten ona kadar. Selatütün, erbatütün, khamsetütün, sittetütün, sematütün, semaniyetütün, tisatun, aşarut. Üçten ona kadar sayıları yaz. Devam. Ve gelen kelimelerden hepsini lehadaki h'a adada gider. O sayılar için bir madud yap sayılan yap. Vec al, yap? Vec al yap demek. Gelen kelimelerden hepsini, küllen hepsini o adetlere yazdığın adetlere, üç tane orada yazın, adetlere mağdut yap. Nasıl? Kitabın kelimesini aldık. Kutubin. Bir dakika. Selâsetü <gülüyor> kutubin Erbatu kutubin Hamzatu kutubin İlahir <gülüyor> Kalemini alacağız <gülüyor> Selafetu aklamin Erbatu aklamin <gülüyor> Hamzatu aklamin Zahir <gülüyor> Tacirini Ne alacağız Hamzatu <gülüyor> tüccarin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yayla mı, yayla mı benim sevdiğim <gülüyor> Şimdi <İşimiz var Aww gülüyor> <y Freedom. gülüyor> Bak biz <yapamam>, Raj, <gülüyor> alacağız, rica alın. alacağız, Erbaht türler atlamadan. atlamadan. Şey, de şey, Az önce Beşten Şükrü bir şey diyordu bir şey diyor. uzun zamandır tatlıyım yok diye. Burada zaten yazdıracak tonu istiyorum. Yani. Nerede? Da demiş, da onu ne? Temadın başında zaten bize emir vermiş yani İbrahim Rabtut diye yazdırmış lazım. Nerede? Şurada mı? Onu da yazın, onu da yazacağım. Ne ki? Evet. Alemin alışır, boş ver, yazarım. Yok. Devamı, devam, edelim, devam. Riyalun, Kırşun, ehun, ibnun. Kırşun, Şu yeni kelime gelecek. Çoğulu arkada gelecek. Evet. 1 evet. 2 hakkına sahipsiniz. <gülüyor> <gülüyor> valla <gülüyor> siz verirsiniz <gülüyor> <siz gülüyor> o manada mı <gülüyor> <gülüyor> er cededetü, yeni kelimeler esemenu paha değer eder fiyat Nisfun yarım el yevmu cemuhu eyyamun gün el yevme neydi bugün el yevmu el yevme fark var Er-riyalu cem'uhu riyalatun riyal para birimi. El-qır şu cem'uhu kuruşun kuruş. -şu, el şu. El-hafiletu cem'uha hafilatun otobüs otobüs. otobüs. <gülüyor> Rakibun cem'uhu rukabun binici yolcu. Es-Suālū Cemuhu Es-Eletun Sual Soru. Kadimun Cemuhu Kudama Eski. El Beledu Cemuhu Biladun Belde Yerleşim Yeri Özetle de Ülkeler için kullanılır Ülke. El Ceybu Cemuhu Ciyubun Cep Elbisenin Cebi. Uğrupa, Avrupa Avrupa. Almanya Almanya. Fransa Fransa. El Yunanu, Yunanistan, muhtelifetün, ihtilaf etmiş, karışmış manasına, karışık, çeşitli, değişik, muhtelif, evet. Çeşit. Malizya, çeşitli. Malizya, Malezya. Size başka kelime var mı? Yok. Tamam. Bu usul başımıza şey